94.9 Açık Radyoda Kamusla Güreşteyiz tekrar. Ee, bu yayın dönemimizin son programı. Evet. Ee, o yüzden e, kamusta güreşin ne olduğunu ve ne yaptığımızı çok kısa bir hatırlatarak e, son programımıza başlıyoruz. Hı hı. Kamus sözlük demek, kamusla güreş olmaz diye çok eski bir söz var. E, sözlükteki sözcük anlamlarıyla e, uğraşılmaz, tartışılmaz bir kelimenin diyor. Ama biz Kerem'le e, haftalar boyu e, o anlamlarla hep güreştik. Evet, şakamak bayağı, bayağı oldu. Bayağı oldu. E, bu süre içerisinde yaptığımız bütün programlarımızı Açık Radyo'nun web sayfasında diğer bütün programlarda olduğu gibi bulabilirsiniz. Hem sesli kayıtları hem içerik özetlerini. Gelecek yayın döneminde birlikte olacağız. Yine. Evet devam yine edeceğiz. Adam başlayacağız. A'dan başlayacağız. Belki yayın dönemine sığsın diye atladığımız böyle Ç, Ü, Ö gibi harflerle de size bir sürpriz yapacağız. Efendim şimdi evvel zaman içinde kalbur zaman içinde diyerek Z e, harfinde zamanı seçtiğimizin kopyasını veriyoruz. Ve, Ve başlıyoruz değil evet. mi? TDK'ya baktık yine evet. zaman işte bir iş veya oluşun içinde geçtiği geçeceği veya geçmekte olduğu süre vakit anlamı var. E, bu sürenin belli bir parçası anlamı var. İşte senin de çok vakıf oldun. fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, gelecek Hı. zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman değil mi? Evet. Ee, jeolojide var işte yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan Aa, evet, geniş er evrelerden evet, her biri. Bir de müzikte var tabii ölçü bölümü olarak kullanıyoruz zaman. Evet. Değil mi? Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Sözlüğü çok kullandık bütün yıl boyunca. Gene onu kullanarak son programımızda devam edelim. Şöyle bir tanım yapmış Akdoğan Özkan. Verdiği ilaçlarla ayağa kaldırdığı öğrencilerinin tamamını gözünü kırpmadan öldüren sıfırcı efsanevi hoca. Demiş Mahmut Hoca. Zamana. Mahmut Hoca gerçi sıfırcı değildi ya. Evet ama efsanevi olduğu için efsane. aklına geldi herhalde. Hoca deyince aklıma hep o geliyor ya. Zaman bilimine de kronoloji bir de demiyor. Bir <gülüyor> o, o iyiymiş. <gülüyor> Efendim kronoloji deniyormuş zaman bilimine. Ee, aynı zamanda bu ardarda arda gelen sıralanan şeyler ilgili bilim bilgi. Hı hı. Ve bu mitolojideki Kronos'tan geliyor. Son Titan çünkü zamanı yaratan hatta zaman içinde seyahat eden bir tanrı oldu ile ilgili bir açıklama var Bu bilginin dışında hangi çağrışımları bize getiriyor zaman Zamanla yarıştığımız bu programımızda nasıl yetiştireceğiz Ben çok merak ediyorum çünkü sonsuz bilgi için ne düştük e, e, Yani 25 dakikada önce yetiştirebildiğimiz kadar yetiştireceğiz canım Yani fazla da hani Başlayacağını bakalım yok. Neler var Neler zaman çağrıştı. aşımı var mesela değil mi Huk hukukta Evet gene toplumsal bir yaramız Evet çok sıklıkla hani tartışıla gelen değil mi bunun üzerinde durabiliriz belki. Birçok davanın suçun e, bu sebepten düştüğü ve e, vicdanların rahatlamadığı evet, bir şey. Evet toplumsal hani vicdanın pek rahat olmadığı davalarda bile e, maalesef hukukta geçtiği için e, zaman uygulanıyor. Evet maalesef uygulanıyor. Zaman mühendisliği kavramı var. Senin hmm. böyle bir usta hikayen var değil mi onunla ilgili bir çok güzel doğ. <gülüyor> evet, şöyle bir şey. Şimdi kullandığımız kitaplardan bir tanesi çok tavsiye etmek, paylaşmak istediğim bir kitap Stefan Klein'in "Yaşamın Ham Maddesi Zaman" kitabı. Çünkü yaşamın ham maddesi zamandır demiz. Demiş Benjamin Franklin O sözden alarak kitabın ismini koymuş Klein e, Bu kitaptaki bir bilgi e, kapitalist sistemin Nasıl e, zamanı Sonuna kadar kullandığı sinekten Ona optimal ya, kullanım deniliyor opt işte yani. Evet o optimal kullanımı sağlamak için Yaptığı şeylerden bahsederken Bir küçük örnek vermiş e, Bir fabrikada bu zaman mühendisleri Diyebileceğimiz kişiler Ne kadar daha kısa bir zamanda Daha çok şey üretilebilir Neler zaman kaybına neden oluyor onun araştırmasını yapıyorlar e, sürekli işçilerin ustaların başında gezen e, aha, aha. bir takım şeyleri takip eden bir e, adam var bir ustaya sonunda diyor ki usta diyor çok iyi yapıyorsunuz işinizin ehlisiniz e, yaptığınız şey mükemmel yalnız dikkat ediyorum diyor böyle ağaçla ilgili bir iş yapıyor adam bir şey önüne geliyor onu işte bir şekle sokuyor eğer diyor dirseklerinizin altına diyor ceketinize güderi dikersek diyor o zaman gelmiş olan ağacı aynı zamanda da diyor cilalayacaksınız böyle bir zamandan kazanacağız. <gülüyor> Adam da diyor ki zaman mühendisini sizin de diyor affedersiniz poponuzun diyor altına bir fırça bağlarsak diyor sürekli diyor burada peşimizden dolaşıp bu zamanda tutuyorsunuz diyor bu arada yerler fırçalanmış olur diyor. <gülüyor> Bu Kahit işin espri tarafı ama. Espri ama bir yandan da gerçeklik. Yani o optimal düzeyden kasıt baya baya üzerine çalışılan bir şey. Zaman mühendisi diye bir kavram var. Evet. Kapitalizmden hani çıkarları uğruna insanların işte o belirlenen birim zamanda, iş saati, işte iş zamanlarında insanlardan ne kadar fazla yalan eğer o anlamda çalışmalar yürütülüyor. Patron verim diyor buna ama. Yani tabii biz onlar verim diyorlar ama bir yandan da insanın yorgunluğu da ne olacak o anlamda? Yani işte. Charlie Rabli'nin modern zamanlarının bazı sahneleri geldi aklıma bunları konuşurken. Evet çekimde. Bir de buna paralel kelimeler var. Sürekli böyle yarış sözcüğüne de götürüyor bizi o zaman. Evet. Zamanla yarışmak, zamanı yakalamak, zamanı durdurmak, zamana karşı, zaman ayırmak, zaman kaybı. Bire bir peşinde har har har koşma Koştururuz hali. Koştururuz değil mi? Evet. Ne vardı? Başka. Zamanın ruhu var. Evet. evet. O da çok ani konuşuluyor. Bundan kasıt ne sence Ha şimdi böyle ikili bir anlam var gibi bir yandan bu zamanın ruhu derken bir zamane diye bir sözcük var Sanki Aha. bugünü moderni çağdaş olanı anı yakalamayı içinde bulunulan vakti kasteden bir şey var Tabii, Aynen öyle Bir de biraz daha böyle felsefi ve geniş bir anlamı da var belki ama Aha. ona biraz daha sonra değineceğiz sanırım Hı hı ee, ...çağrışımlar çok fazla... ...biz onları biraz sınırladık... E, ...Kerem'le yani takvimden... ...saatten... E, ...işte hiç affetmeyen ve... E, ...yani ölümle daha da... ...değerlenen bir zaman kavramına... E, tabii, tabii. ...doğru da gidiyoruz. Bilgisinde bir sürü deyim de var yani aynı zamanda... ...işte zaman kazanmak, zamana uymak... ...zaman öldürmek el yani bunları sıralamaya kalkarsak hani program evet bir listelemeye döner ama gerçekten çok fazla bir de dediğim gibi sanki zamanı bu kadar anlamlı ve anlamsız kılan şey de sonunda ölüm olması evet, insanın ölüm ve zaman ilişkisi de her zaman hani tartışılan düşünülen üzerine tartışılandan öte üzerine düşünülen bir hani değil mi ikile öyle ee, ...bir yandan bir çare ve karar merci gibi... ...en iyi ilaç zaman, en doğru yargıç zaman... Hı. ...falan gibi... ...ben de çok kullanırım, o zamanla geçer... Hani, ...değil mi? Ha, evet, avutma... Hı. evet ...görecelilik var değil mi? Ya görecelilik, görecelilik var, yani. evet... ...bu göreceliliği ben kendi içinde... ...bir sınıflama yaptım... Hı hı. Ee, ...şimdi biri... ...insan algısına göre değişen bir... ...zaman kavramı var, öyle bir görecelik... ...yani... Mesela çocukken nasıl geçerdi zamanın senin Kerem? Güzel geçerdi. Oha çok güzel. <gülüyor> Ağaç tepelerinde Ama hani sürat olarak bakarsan. Hızlı geçerdi. Ama genellikle çocukken daha yavaş geçtiğini Niye? söylenir. <gülüyor> e, hep i̇nsanlar öyle algılarlar. Bir ben öyle allama ki. <gülüyor> senin ne güzel böyle bir güzel geçmesiyle ilgili bir şey ama bu daha çok şey içini çok doldurduğumuz için yetişkinken bin bir tane şey yaptığımız için Hı -hı. yetişkinken birden hızlanıyor çocukken sanki yavaşlıyor gibi bir algıdan sık sık bahsedilir. Keza Hı -hı. yaşlıyken yapılan şeylerin sayısı azaldığı için bir de bir hasta başında beklerken geçen zamanla yani Sevgiliyle dipdibeyken geçen zaman hmm. sanki başka bir zaman birimi gibidir. E Einstein'ın örneği var ya o meşhur işte sobayla ha. verilen örnek var evet, işte. Evet. Kızgın sobanın üzerindeki geçen zamanla sevgilinin yanında geçen bir saniye işte özellikle bir saniye demiş. Aynı değil gibi değil, örnek var. Evet. Hı -hı. E, Einstein demişken hemen bu e, görecelik e, kavramından kuramından da bahsedebiliriz. Şimdi çok basitleştirerek söylemek gerekirse... E, Niye göreceli? Aslında... Ee... Newton ilk bu görecelik kavramıyla ilgili konuşurken, Hı -hı. şeyi ışık hızıyla ilgili bir takım şeyleri bulurken... ...bahsettiği zaman onun mutlak bir zaman. Yani yol eşittir işte hız çarpı zaman diye bir Hı -hı. formül söz konusu. Daha sonra Einstein'ın buna eklediği şey, yani bu formülü daha doğruya yaklaştıran şey... Nemenen bir şeymiş o. Şöyle nemenen bir şey... İnsan dünya üzerinde e, kendi algısıyla her şeyi güneşin ve ayın e, hareketleriyle bir zaman e, belirliyor. Aha, ve, olduğumuz e, yerden yani. Olduğumuz yerden tabii ki şu an ışık hızındaki bir şeyden bahsediyoruz. Sabit ya da çok yavaş olan şeylerden bahsetmiyoruz. Çok uzaktaki ve ışık hızıyla hareket eden bir şeyin zamanının bizimkinden daha yavaş geçtiği algısını e, doğuruyor bu. Aha. Oysa Oradaki varlık, kişi, uzaylı ya da biz orada olabilsek, bizi belli bir hızda gördüğünde o da aynı şeyi algılıyor. Hmm. Yani zaman mutlak değil kısacası. Evet. Zaman insana göre. İnsan nasıl her şeyi kendine göre değerlendiriyorsa, bu görecelik kavramında da en basit böyle anlatabiliriz. Aslında bu matematik kurallarıyla, formülleriyle formülize edilebilen bir şey ama... Böyle bir görecelik söz konusu. Felsefi açıdan bir ya, ya, şey an, anlam kayması da olmuş olabilir yani daha daha doğrusu farklı anlamlar duyurmuş olabilir bu anlamda değil mi? Doğru İnsan öyle bir şey de var. Sadece şu, şu cümleyle bir şey diyeyim yani e, uzay ve zamanın aslında birbirinin içine geçebildiği bilgisini Einstein'ın ki doğruyor. Çok Böyle güzel. bizim baktığımız yerden bize göre olan bir zaman ve hız kavramı söz konusu değil diyor. Senin dediğin şey e, yani şöyle bir şey felsefi varana kadar e, Michel Chiffre diye bir ha. Fransız jeolog e, 1960'larda bir deney yapıyor. Çok ilgi çekici bir deney. E, adam e, bir yeraltı mağarasına iniyor. Çok karanlık. Hiç ışığın olmadığı bir ha. yere ve kendisine oyalayacak ve ben ışık inlemem. verecek hiçbir şey almıyor. Ben de inemeyeceğimi düşündüm. E, ve orada 25 gün kalıyor. E, sadece günde bir kere böyle telsiz tipi bir telefonla e, dışarıdaki bilim adamı arkadaşlarıyla haberleşiyor ki yaşadığı ve sağlıkta olduğu anlaşılsın. Keza yaptıkları çalışmayla ilgili bir bilgiyi aktarmak için. Ne görüyor acaba? E, ...insanın biyolojik saatinin... ...nasıl e, kusursuz bir biçimde... ...işlediğini kanıtlayan bir... E, ...çalışma oluyor bu. Nasıl Çünkü oluyor Çünkü insanın bir biyolojik saati var ya... ...böyle Aha. işte saat beş gibi... ...vücut ısısı artmaya başlıyor... ...sonra kalp Tabii. hızlanıyor, işte yedi gibi... ...uyanmaya hazır oluyor, vücut yok... ...öğlenden sonra bir uyku vakti geliyor... Aha. ...akşam nabız düşüyor falan gibi... ...bir e, biyolojik ritim var. Onunla e, ilgili herhangi e, bir sorun yok? Şifrenin... E, ...dışarıya verdiği bilgilerde uyuma ve uyanma saatlerinin tıpkı dışarıdaki diğer arkadaşlarına çok benzediği sadece belki bir iki saatlik kaymalar ki o bizim aramızda da oluyor. Hı hı, ne değişiyor peki? Söz konusu oluyor. Ancak şunu görüyoruz yani zaman algısındaki ...kişisel bakışında bir değişiklik oluyor. Yani ha. mesela o 25 günü 26-27 gün olarak hesaplıyor aşağıda. Ha. Hatta bu Mişar Şifre bu konuya çok kötü <gülüyor> takıyor demek istemiyorum ama... E, ...205 gün kaldığı bir e, şey de yapıyor. E, ve burada e, zamanı artık doğru algılayamadığını görüyoruz. E, 205 günden sonra normaldir. Ama <gülüyor> evet yani <gülüyor> biyolojik zaman konusunda hayli ileri bir şey. Son bir şey söylüyoruz... ...parçaya geçmeden... E, ...felsefeci Henry Bergson da zamanı ikiye ayırıyor... Hı. ...bir bizim bildiğimiz... ...saate süreye dayalı bir zaman var... Hı hı. ...bir de bir iç zamandan bahsediyor... ...kişinin anıları, geçmişi... ...ve hatırladıklarıyla ürettiği bir zaman... Ee, ...Marcel Proust'un Meşhur Kayıp Zamanın İzinde romanını biliriz. Ee, ben şu bilgiye vakıf değildim, nasıl yazdığını bilmiyordum Proust'un bu romanı. Ee, Bergson'un bu iç zamanını somutlayan bir şey yapıyor e, Proust ve e, ömrünün son zamanlarında kendisini e, mantarlarla katlanmış, yani dışarıdan ses olarak da yalıtan... E, yani olabildiğince karanlık ve e, yazabileceği kadar belki e, dış etkilerle de hiç e, karşı karşıya geleceği şeyleri almadığı bir odaya kapanıyor. Ve hemen hemen hiç çıkmıyor bu odadan. Kayıp zamanın izin değil, burada yazıyor. Hı. Ve e, bu Bergson'un bahsettiği şeye dönüyor. Hayattaki o küçücük detaylar, hı hı. onların çağrıştırdığı şeyler, kokular, sesler, insanlar, anılar, hatıralardan oluşan... Bir ikinci iç zamanı var insanın ve belki on dakikada yaşanan bir şeyin yüz sayfada anlatılabileceği bir zaman. Bu benim çok, çok ilgimi çekti. Evet, var. Çok ilgimi Bayağı heyecanla da anlatıyorsun farkındayım ama bir şarkı arası verin bence. Fikret Kızlok'tan Zaman Zaman. Bir gün olsun unutunca dışımda kalıyorsun Oysa seni düşününce içime sığmıyorsun Zaman zaman, zaman zaman, zaman, o zaman. Batınca yanımda oluyorsun. Seni öpsem, seni okşasam farkına varmıyorsun. Zaman zaman, zaman zaman, o zaman. akşam oluşumda kadihme doluyorsun yudum yudum damla damla düşüncem oluyor Her nefeste derin derin içime doluyor Kamusla güreşteyiz, son programımız Z harfindeyiz, zamandayız. Yine Didem'e vereceğim, bu hafta Didem çok çalışmış. <gülüyor> din ve felsefeden biraz bahsedelim. benim. din ve felsefeye girerken Peter Kevin Yarası gibi düşünmek kitabında zamanla ilgili güzel bir bölüm var. O bölümün başlangıcını bir paylaşmak istiyorum. Sanki her şeyi de özetliyor gibi. Hı hı. Geçmiş geçmiştir ve gelecekte gelecektir. Hı hı. Bu nedenle yalnızca şimdi vardır. Ancak hatırlayacağımız bir geçmiş ve bekleyeceğimiz bir gelecek yoksa nasıl olur da hatıralara ve umutlara sahip olabiliriz? Zamanın yokluğunda değişim de mümkün değildir ve onu mekan gibi tamamen başka bir boyut olarak alamayız. Dolayısıyla onu bir yanılsama kabul edip kapı dışarı da edemeyiz. Doğrusu bu sorunlarla ilgili tartışma da bir zaman geçirmedir. Hmm. Ancak Samuel Beckett'ın söz ettiği gibi zaman her ne olursa olsun geçecektir. Şimdi Beckett'ın Godoy'u Beklerken'indeki bir alıntıdan yola çıkarak e, bu son cümleyi kuruyor. Çok sevdiğim bir kitaptır ve e, pek çok önemli konu gibi zamanı da e, merkezine koyar işler. Kitabın e, oyunun bir yerinde Vladimir zaman geçiyor der. Estragon her halükarda geçecekti. Vladimir evet ama bu kadar hızlı değil der. Evet. Onun üzerine... Başında bahsettiğimiz gibi zaman ölüm mevhumu şey, evet, işe ikileme değil mi? Evet çok önemli. Hatta tarih boyunca sürekli felsefeciler zamanla ilgili olarak sürekli düşünmüşler, düşünmüşler. Biz ne yapalım? 25 dakikada nasıl yetiştireceğiz? Buyurun. valla. Efendim. Efendim, elimizde Zygmunt Bauman'ın e, ölüm ve ölümsüzlük üzerine felsefeler e, başlıyor. Altında kitabın ismini şu an eksik söyledim ama e, kitabı var. Bu kitabında e, şey, e, dinlerin e, bakışından bahsediyor zamana Özellikle Budistik Bizimden bahsederken Buda'nın geçmişi ve geleceği değil, şimdiki zamanı önemsediğini... Hı hı. E, Karpe diem. Aynen, Karpe diem. E, ve tavsiye ettiği şey de Budistlere bu. Yani şimdiki zamanı Anlıyor yaşayın ve kaçırmayın. Hı hı. E, ancak e, diğer dinlerde... E, Müslümanlık ve Hristiyanlık da farklı tabii. Yani. Yani şu, Gelecek, evet, ahiret alemden önemli. dolayı bugünable ya. tam tersi neredeyse Hı -hı. bugün o kadar önem vermeyin. Şimdiye önem vermeyin. Sınav yeridir işte yani. Burası. İşte ha, e tam e da öyle. E sınav yerinde sınavınıza uygun olarak yani e, da davranış e bir biçimi geliştirin. Aynen Ona öyle. Ona göre diğer dünyada hani bekleyen beklenen beklenenler var. Ve o, o zamana yani o diğer dünya zamanına gittiğimiz zaman bir takım e, şeyleri alacağız. Ödülleri ya da cezaları. Tabii. Şimdiki zamanı geçiniz diyor. Hı hı. Bu da geçmeyiniz. Şimdiki zamanda kalınız diyor. Hı hı. E, ben e, elimde Aldo Haksin'in Kadim Felsefe diye bir kitabı var. Itakiden basılmış. Orada bir şey çok ilgimi çekti. E, şimdi bir geçmişi e, sevenler ve savunanlar var. Hatta onlara şey demiş... <gülüyor> Hoşuma gitti çok ifade. E, zamanı saplantılı bazı felsefeler diye açıklamış. Hem dini hem bazı felsefeleri içeriyor. Geçmişle ilgili şeyleri övdükleri ya da bir takım statükoları korumak, onarmak ya da eski güzel günleri getirmek e, istiyorlar. Bunlar Aha. geçmişçilerin e, hedefi. Evet. Ee, bir de e, devrimciler var devrimciler de tam tersine devrimciler e, iyi bir gelecek yaratmak istiyorlar hı hı. ve o gelecek için bir takım şeyler yapmayı hedefliyorlar. Huxley'in tanısı şöyle zamanı çok ciddiye alan dinlerin ve felsefelerin çoğunun da e, geleceği daha iyi gerçekleştirmek için e, bazı şeyleri değiştirmeyi düşünen devrimcilerin de ortak yaptığı şeyin şiddet olduğunu söylüyor. Hmm, her yani, zaman değil tabii ama evet, evet, şiddet tercih edenler var O bir tez e, aslında ileri sürmüş Yani bu e, hedeflenen geçmiş zamansa da gelecek zamansa da o, onun için gerçekleştirmek istediği şeye her hedeften, her o hedefe varmak için her türlü e, yol mübahtır e, görüşünü şimdiki zamanı bir anlamda e, mahfına neden olurlar değil mi yani? Biri geçmişi düşünerek, biri geleceği düşünerek şimdiki ha. zamanı e, Bu, yani şiddet. Tam birlikte, da öyle. Değil mi? Tam da öyle evet gerçekten. E, Sanata bakalım bence biraz daha. Sanata da. bakalım. Aklıma hemen Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ne içindeyim zamanın ne debüs bütün dışında... ...yekpare geniş bir anın parçalanmaz anında diye bir saatleri girişi vardır. saatler ayarlamaya esnisi de Tanpınar'ın zamanla bir alıp veremediği var. E, saatleri ayarlama esnisi zaten bütünle zaman kavramı üzerinde e, dönüyor gidiyor. Bu e, medeniyetin e, değişimi esnasında bizim toplumumuzun nerede olduğu ile ilgili... E, bir, anlatmak istediği şeyi sembolist bir ifadeyle dile getiriyor aslında ama hı hı. E, programın bir, başında bahsettiğin yine şey var prosun değil mi kayıp, kayıp zamanı evet. içinde var e, şule gürbüzün var zamanı farkında Aa, şule gürbüzün evet çok güzel bir kitaptır o ya hı, da, ondan da bir alıntı okuyabilir Oku miyim e, kitabın sonu bu en son paragrafı hı hı. zaman bir şeyleri anlama mesafesi ise anladıkça fark ediyorum ki yaklaşıyorum ama her anladığımla da mesafe açılıp erişilmez bir uzaklığa kaçıyor ve bana bir yakınlık duyurup uzaklığı veriyor. Ama zamanın ve mesafelerin farkına varacakken benden aniden uzaklaşmaları, beni fırlatıp atmaları, önce yakınlığı bulmamı öğütlüyor biliyorum, bu kadarını biliyorum, fazlasını da biliyorum ama yapamıyorum, hiçbir şey yapamıyorum diye bitirmiş kitabı. Filmler de var değil mi? Evet filmler Z de var. Zamanda yolculuk filmleri. Acayip sayıda. Çok değil mi ya? Bayağı onlarca var yani. Ya ben bir araştırma yaptım. Bir sitede 45 tane sadece zamanda yolculuk teması üzerinde film olduğunu gördüm. Bunların hepsi çok bilim kurgusal değil aslında. Tabi. Tabii. Ee, neler var işte şey var değil mi? geleceğe dönüş var ha, meşuredur, meşuredur, evet. değil mi? Midnight in Paris Midnight in Paris bu de Ellen'ın doğru Hı -hı. E, o hiç e, bilim kurgusal olmayan aslında e, bir film e, günümüzde yaşayan bir adamın birden bindiği bir taksiyle 1920'lerin 30'ların Paris'ine giderek o dönemin bir takım sanatçıları yazarları bohemleri şairleriyle zaman geçirip tekrar taksiye binip bugüne dönüşü Hı -hı. ama bunun gibi birçok değişik şeyler var. Yani dediğimiz gibi illa bir zaman makinesi der demez. H.G. zaman makinesini da anmadan geçmek olmaz. Ee, mesela kelebek etkisi vardır. Evet meşhur e, film ve bir de hep artık bahsedilir de bundan bir deyim gibi neredeyse e, o da zamanla ilgilidir ya da bütün bence distopik ve utopik kitaplar da aslında evet. e, zamanın farkında mısın zamanın çok. farkına varmak ve bakmak istemiyorum zamanın farkındasını zamanın e, farkında. şöyle gülümüzü tekrar e, anlıyoruz bu dönemki yayınımıza son veriyoruz son programımızdı ama gelecek hafta yine birlikte olacağız evet hobimize adam başlayacağız. Tam ee, güreşte iyi kayıtta Barış'la diyoruz. birlikteydik 94.9'da son yayın döneminin programından alas marladık.